Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz şimdiki zamanın şartı. Şimdiki zaman eki olan yor eki ile yapılmış basit zamanlı fiilleri ise şart kipi getirilerek... Şimdiki zamanın şartı oluşturulmuş olur. Örnek verecek olursak... Bu konuyu biliyorsanız anlatmayayım. Ama eğer bilmiyorsanız bence çok önemli olduğu için anlatmalıyım. Eğer yabancı bir dil öğreniyorsan... ...mutlaka o dile ait kültürü de öğrenmen gerek. Kulakların duymuyorsa seni bir doktora götüreyim. Ama eğer duyuyorsa bana dün gece haber vermeden geç gelmeni izah et. Canın istemiyorsa... Hiçbir şey yemek zorunda değilsin. Eğer istiyorsan sen de bizimle birlikte şampiyonluk maçına gelebilirsin. Başın çok ağrıyorsa bu ilacı içebilirsin ama yine de bir doktora danışmadan içmesen daha iyi olur. Şimdi yapacağımız konuşmayı şimdiki zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Şaka Alo iyi günler beyefendi Nasılsınız iyi misiniz İyi günler hanımefendi Buyurun kimi aramıştınız acaba Rahatsız ediyorsam derhal kapatabilirim beyefendi Bu nasıl konuşma efendim Rahatsız ediyorsam da ne demek Kimi ve niçin aradığınızı anlayamadım ki rahatsız edesiniz. Bakın beyefendi, ben burada ağlıyorsam bunun tek sebebi sizsiniz. Aman hanımefendi, sizin ağlamanıza ben niye sebep oluyorum ki? Benden açıklama istemenizde çok şaşırdım doğrusu. Neden şaşırdınız ki hanımefendi? Bu kadar resmi bir konuşma sonucunda sizi ağlatacak kadar tanıyor olmam şaşırtıcı değil de nedir? Lütfen kimi aradığınızı söyler misiniz? Bakın beyefendi, bunu yapıyorsam bir bildiğim vardır elbet. Hanımefendi, eğer bir şey biliyorsanız paylaşın ki ben de bilmiş olayım. Sizin bilmiyor olmanız benim ayıbım değil beyefendi. Eğer konuşmaya düzgünce devam ediyorsanız devam edelim. Aksi takdirde telefonu yüzünüze kapatmak zorunda kalacağım. Beyefendi, siz bana ne demek istiyorsunuz şimdi? Anlayamadım. Efendim diyorum ki, siz saçmalama sınırınızı aştınız. Sizinle daha önceden herhangi bir diyaloğum olduğunu sanıyorsanız, beni yanıltıcı açıklamalar yapınız. Bakın beyefendi size sinirimden gülüyorum desem ne dersiniz? Sinirden gülmek mi? Ama az önce de ağlıyordunuz. Siz de karar verin canım ne yapacağınıza. Evet gülüyorum diyorum. E nedir peki seni güldüren? İşte bu aramızdaki resmiyeti sonunda gayri resmiye çevirebildin. Buydu beni asıl güldüren. Öyle mi? Hiç farkına varmamıştım. Farkına varmak istiyorsanız takvime bakın. Takvim mi? Affedersiniz ama neden söz ettiğinizi pek anlayamadım. Takvim hangi tarihi gösteriyor? Nisan'ın birini. Bunu neden sorduğunuzu pek anlayamadım. Eğer yaşıyorsanız... ...hatırınızda bugüne dair bir şey canlanıyor olmalı. Değil mi? Hiçbir şey canlanmıyor maalesef. İnanamıyorum size. Dünyadaki herkes bugün birbirine şaka yapıyor. Ne yani? Şimdi siz bana şaka mı yaptığınızı söylüyorsunuz? Evet... Kuşladığım numaralar karşıma sizi çıkardı. Bu yılın bendeki talihliyse siz oldunuz. Peki kiminle görüştüm ben? Biliyorum onca konuşmadan sonra geç oldu ama... Adınız nedir hanımefendi? Herhalde bunu benden esirgemezsiniz. Bunun hiç önemi yok. Ben sizin isminizi bilmiyorsam... Sizin de benim ismimi bilmenize gerek yok o halde. Neden ama? Bilmek benim de en doğal hakkım olmalı. İyi günler beyefendi. Dur bir dakika. Dur, dur. Alo... Alo. Şimdi de yaptığımız konuşmada... ...şimdiki zamanın şartının... ...cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Rahatsız ediyorsam... ...derhal kapatabilirim beyefendi. Bu nasıl konuşma efendim? Rahatsız ediyorsam da ne demek? Bakın beyefendi... Ben burada ağlıyorsam bunun tek sebebi sizsiniz. Bakın beyefendi, bunu yapıyorsam bir bildiğim vardır elbet. Hanımefendi, eğer bir şey biliyorsanız paylaşın ki ben de bilmiş olayım. Eğer konuşmaya düzgünce devam edebiliyorsanız devam edelim. Beyefendi, siz bana ne demek istiyorsunuz şimdi? Farkına varmak istiyorsanız takvime bakın. Eğer yaşıyorsanız hatırınızda bugüne dair bir şey canlanıyor olmalı. Ben sizin isminizi bilmiyorsam, sizin de benim ismimi bilmenize gerek yok. Şimdi de okuyacağımız metni, şimdiki zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Sessiz Sedasız Gidiş Sabaha karşıydı. Ayazdı. Yaz mevsiminde böyle bir ayaz şaşırtıcıydı doğrusu. Etrafa çiğ düşmüş, adeta sonbahardan kalma bir gün yaşanıyordu. Osman Efendi, çocuğunu hala bulamamıştı. Kendi kendine söylenip duruyordu. Yaşıyorsa mutlaka bulurum onu. Yaşıyorsa mutlaka bulurum. Geçen aydan beri yoktu Ali. Neden gittiğini ve nereye gittiğini kimse bilmiyordu. Biri de cesaret edip soramıyordu Osman Efendi'ye. Osman Efendi sinirli biriydi. Bir o kadar da iyi biriydi. Köylü eğer yemek yiyorsa, su içiyorsa, toprağını sürüyorsa, para kazanabiliyorsa, daha doğrusu rahatça yaşayabiliyorsa bunu hep Osman Efendi'ye borçluydu. Kolu uzundu Osman Efendi'nin. Her işe anında yetişir ve her derdi hemen çözer, köylüyü rahatlatırdı. Eğer bir konuyu bilmiyorsa... Bilen birini bulup ondan fikir alırdı. Köyü kalkındırmak için araya koymadık adam bırakmazdı. Bir insanın tüm varlığını köyüne adaması bu devirde gerçekten olağanüstü bir şey olmalıydı ama oğlu kendisi gibi değildi. Osman Efendi'nin deyimiyle tam bir hayırsız evlat idi. Babasıyla pek fazla sohbet etmez, adeta ondan uzak bir hayat yaşardı. Köylünün kulağına çalınanlara göre Ali, babasına ait köyün çıkışındaki yüz dönümlük tarlayı köyün dışından birilerine satmış ve şehre yerleşmişti. Ali'nin bu sessiz sedasız gidişi köylüyü de çok şaşırtmıştı. Osman Efendi gururunu yedirip Ali'nin ayağına gitmiyor, eğer yaşıyorsa onu görür bulurum diyor da başka bir şey demiyordu. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz şimdiki zamanın şartıydı. Konuyu tekrarlayacak olursak, şimdiki zaman eki olan yor ekiyle yapılmış basit zamanlı fiillere ise şart kipi getirilerek şimdiki zamanın şartı oluşturulur. Örneklerimizi tekrar edecek olursak, Bu konuyu biliyorsanız anlatmayayım. Ama eğer bilmiyorsanız, bence çok önemli olduğu için anlatmalıyım. Eğer yabancı bir dil öğreniyorsan,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 Türkçe öğreniyorum.